2013 yılından bu yana şehirdeki tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi amaç edilerek kurulan Kadıköy Gıda Kooperatifi şimdi yaklaşık bir buçuk yıldır da bir dükkan olarak hizmet veriyor. Kadıköy Gıda Kooperatifi'nin hikayesini yaptıklarını ve yapacaklarını biz bugün kooperatif gönüllüsü Nevra Arslan Türk'le konuşacağız. Hoş geldin programımıza Nevra. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, yani 2013 yılından beri var Kadıköy Gıda Kooperatifi. Son bir buçuk yıldır da Kadıköy'de bir dükkanı var aslında kooperatifin. Tabii eminim bundan öncesi de vardır. Kadıköy Gıda Kooperatifi'nin hikayesi. Ee, öncesiyle ve şimdisiyle Bize biraz bahsedebilir misin? Nasıl geldi bu e, insanlar bir araya? Ee, tabii ki ee, Kadıköy Tüketim Kooperatifi aslında en başta e, Gezi Parkı direni direnişi Sonrasında e, ortaya çıkan e, Yorucu Parkı forumunda Yorucu e, e, Parkı forum, forumunda tartışmalar sonucunda e, Fikriyatı e, Ortaya çıkıyor e, Burada ee, gıda meselesi e, temelde konuşuluyor e, ve sonrasında e, çeşitli e, paket çalışmalarıyla başlıyor. 2013 yılından sonra bu e, forum sonrasında e, bir gıda girişimi olarak e, arkadaşlar çalışmalara başlıyorlar. Sonra çeşitli dönemlerde e, dağılmalar oluyor hı hı. E, iki sefer e, ve en son... E, Üçün beş tane paket çalışması oluyor. Hı -hı. E, ve ondan sonrasında e, temel e, ortakların bir araya gelmesiyle birlikte bir e, kooperatif kurulmasına karar veriliyor. E, kooperatif kurulduğu aşamada da zaten bir e, dükkanı oluyor. Hı -hı. E, bu dükkanda zaten e, herkesin e, gelip alışveriş yapabildiği bir me mekan. Hı -hı. Sizin de bildiğiniz Peki, gibi. Peki Katıköy Gıda Kooperatifi nasıl bir oluşum? Yani siz... Bir sürü küçük ölçekli üreticinin işte ürettiği gıdayı bir araya getiriyorsunuz ve insanlar gelip sizden temin mi ediyorlar yoksa bizim bilmediğimiz başka şeyler de mi var? <gülüyor> Tabii ee, Biz e, öncelikle gönüllülük Esaslı çalışıyoruz hı hı. E, Kooperatif tamamen e, gönüllülük Temeline dayanıyor e, e, Bunu da dayanışma e, temelli Anlatabiliriz aslında e, Sonrasında e, küçük üret Bahsettiğiniz gibi küçük üreticileri e, Küçük üreticilerle Çalışıyoruz e, ve onların e, Hakkını da savunuyoruz bir nebze e, Burada e, temel noktamız Gıda egemenliği aslında e, Gıda ergemenliğinden ne e, ne anlıyorsunuz derseniz e, yerel, temiz, e, adil e, gıda buna dahil. E, burada tabii ekolojik, e, temiz gıdadan bahsettiğimizde ve iyi gıda dediğimizde e, gıdanın ekolojik olması bizim için önemli. Hı hı. E, burada üreticilerimizi e, çiftçisen referanslı üreticiler e, çoğunu onlarla birlikte e, zaten hep iletişim halindeyiz. Bizden önce zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde bir gıda kooperatifi vardı bildiğiniz gibi. Evet. BÜKOP. BÜKOP'un çalıştığı üreticiler bizim üreticilerimiz oldu. Daha sonrasında bize farklı üreticiler de gelebiliyor. Ama biz hep çiftçiseni çiftçi sen referansını temel, temel almaya çalıştık. Bunun dışında farklı üretici ziyaretleri de yapmaya çalışıyoruz. Burada yine hedefimiz yeni bir etik oluştur. Ee, bazen bize işte sorular gelebiliyor. Üreticilerinizi nasıl seçiyorsunuz hı hı. Ee, gibi. Ee, burada bu yeni etik oluşumla e, üretici ve tüketici arasındaki karşılıklı inisiyatifi e, temel e, almaya çalışıyoruz. Hem e, üreticilerin haklarını savunuyoruz. Burada yine e, en başta bahsettiğim gıda egemenliğindeki o adil olma kısmı e, zaten burayı açıyor. E, adil olma kısmında da e, üreticilerin e, daha kar odaklı bakmıyoruz burada tabii ki. Üreticilerin e, hakkı olan e, fiyatı almaları için bir e, çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim. E, onlar satmak istedikleri fiyattan satıyorlar ve biz bunun üzerine kar payı koymadan sadece kooperatifin e, kendi e, çalışmalarını devam ettirmesi için gerektiği küçük bir e, pay alarak ürünlerimizi e, herkesle buluştur buluşturuyoruz. Hı hı. Dükkan zaten herkese açık. Hı hı. E, herkes gelip buradan e, alışveriş yapabilir. Dükkanla. Peki çiftçiler mi sizi buluyor? Siz mi çiftçilere ulaşıyorsunuz? Aslında çift taraflı bu. Ee, bazen e, biz diğer gıda toplulukları e, ve tüketim kooperatifleriyle de iletişim halindeyiz onların yeni çalıştığı üreticiler olabilir. Yine o bizim için önemli bir referans. Aynı zamanda bizim üreticimiz olmak isteyen kooperatifle buluşmak isteyen üreticiler, üretici formunu doldurarak bizimle iletişime geçiyorlar. Daha sonrasında biz de onlarla iletişime geçerek formdaki bilgileri onlarla birlikte değerlendiriyoruz. Ve tabii diğer referans konuları gündeme gelebiliyor. Üretici ziyaretinde bulunabiliyoruz. Bu bir Biraz daha uzun bir süreç oluyor referans dışında yeni bir üretici hmm. bizimle iletişime geçer. Kriterlere uyup uymadığına bakma evet. süreci biraz uzun. Peki üretici kısmı böyle tüketiciler yani tüketiciler size nasıl dahil oluyorlar? Sadece dükkandan alışveriş yapmaktan bahsetmiyorum. Hmm. Mesela bir tüketici sürekli hani sizin bu dağıtım yaptığınız o zamanlarda da bu gıda kooperatifine üye olmak istiyor diyelim. Orada ne yapması gerekiyor tüketicinin? Burada aslında... ...en başta bahsettiğim gibi yine... ...biz e, gönüllülük temel, temelli... E, ...çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve e, ne kadar fazla gönüllü gelirse... ...bize bizim için de o kadar iyi. Ve bu e, gıda hareketini de... ...büyütmek istiyoruz temelde. E, o, o nedenle... ...Kadıköy Kooperatifinde oturan... ...ya da civarda yaşayan... ...bize destek sağlayabilecek herkesi... ...zaten davet ediyoruz. Hmm. Her ay e, Kadıköy Kooperatifi kendini anlatıyor. O da altında bir toplantı düzenliyoruz. Bu toplantıda... E, da zaten işte bazen hafta sonu en son hafta sonu yaptık. Bundan önce her ayın son cumasıydı. <gülüyor> e, tarihi değişebiliyor. E, sosyal medyadan Kadıköy Kooperatifi e, hesabını takip ederlerse Facebook ya da Instagram kolaylıkla kooperatife dahil olabilir herkes. Bu e, kendini anlatıyor. Toplantısında insanlar genelde bizi en başta kooperatifin hem e, kuruluş aması, amacını daha detaylı anlatıyoruz. Sonrasında e, ilkelerimizi işte gıda egemenliğinden bahsediyoruz ve en sonunda da insanlar İnsanların sorularıyla işte çeşitli sorular gelebiliyor. Onun temelinde bir toplantı organize ediyoruz. Hı hı. Eğer sonrasında bize katılmak isteyenler olursa eğitim birimi bir eğitim toplantısı düzenliyor. İkinci bir toplantı. O toplantıda da daha detaylı kooperatifin işleyişi hakkında bütün bilgileri aktarıyoruz sonrasında da bir e, badilik sistemimiz var bizim. Body Hı -hı. aktarıcılık Hı -hı. diyebiliriz buna. E, eşleşme yapıyoruz. Daha deneyimli olan kooperatif üyeleriyle yeni üyeler arasında. E, onlar zaten tüm e, detaylı sorularını kolaylıkla e, o kişiye iletebiliyorlar. Bunun dışında her perşembe toplantılarımız açık zaten herkese. Kooperatif toplantısı e, Barışman Manço Kültür Merkezi'nde düzenliyoruz. E, i̇lgilenenler yine oraya da gelip kooperatif süreçlerine katılabilirler. Ama... E, eğitimle gelen, eğitim birimi toplantısıyla katılan üyeler tabii ki sürece çok daha kolay adapte oluyorlar. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi kooperatifin geçmişi uzun bir süreye yayılıyor. 2013'ten başlayan bir çalışma dönemi var. Bir buçuk yıldır biz zaten faaliyet gösteriyoruz. Ve çok detaylı, işte çok fazla bilgi de var aslında bunun altında. Bu nedenle bu eşleşme body sistemi çok Hı -hı. önemli... E, ...ve eğitim toplantılarının da... ...yine önemli olduğunu düşünüyorum... ...aktarım e, hı hı. konusunda. Siz bir yıldır müyüyesi... ...gönüllüsünüz. Evet, aynen. Gönüllüsünüz. Evet. Tamam Kadıköy Gıda Kooperatifi evet gıdayla e, çok haşır neşir ve bir şekilde insanlara temiz gıdayı e, ulaştırmaya çalışıyor. Ama bir de bunun dışında da bir sürü şey yapıyorsunuz. Atölyeler yapıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. E, bir de biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Kadıköy Gıda Kooperatifi e, ne tip atölyeler, ne tip eğitimler, ne tip etkinlikler yapıyor? Kadıköy Kooperatifi yine e, tabi kendi konusunu temele alan gıda egemenliğini temele alan birçok etkinlik düzenleyebilir. Biz e, ben eğitim birimindeyim de biraz aslında birimlerden bahsetmemişleriz türkçemizde onu da anlatabilirim. Tabi e, biz e, daha çok birimler ekseninde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. İşte ürün üretici biriminden arşiv birimine birçok farklı birim var. Biraz daha e, Küçük de olsa kurumsal bir yapı oluşturmaya çalıştık kendi içimizde. E, bu işleyişi birimler sayesinde yürütüyoruz. Ben e, örneğin eğitim birimindeyim. Yaklaşık bir yıldır da eğitim birimindeyim. Kooperatife yine yeni dahil olan biri... 3 e, ay ve 9 ay arasında rotasyon döneminden geçiyor. E, ben biraz uzun kaldım bu birimde. E, yapacaklarımız henüz bitmediği için en son bir eğitim modeli de e, geliştirdik. E, tüm bu süreçte e, yeni katılanlar farklı birimler arasında rotasyona girerek e, kimsenin bir birimde uzlaşmasını uzun, uzmanlaşmasını zaten istemiyoruz. Böylece herkes sürece e, tamamen hakim olabilir ve o e, yatay düzlemde işte, yatay hiyerarşiye sahibiz zaten burada herkesin eşleşmesi eş bilgiye erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Kooperatiften herhangi bir durumda bir kişi ayrılsa bile de zaten o bilgi birikimi herkeste olması bizim için çok önemli. Bunun dışında bir de konsansusla karar aldığımızı söyleyebilirim. uzman uzmanlar, Uzlaşma ...bizim e, karar alma mekanizmalarımızın temelinde. E, yine yatay hiyerarşide olduğumuz için... işte ...her perşembe toplantılarında... E, ...çeşitli tartışmalar olabiliyor... ...farklı konular ekseninde. E, eğer bu tartışmalarda neticeye varamazsak... ...kısa bir süre içerisinde... ...daha sonrasında sizin o ilk sorduğunuz... ...çalışlarlar organize ediyoruz. Hmm. Bazı çalışlarlar e, kooperatif içinde olabiliyor... ...bazı çalışlarlar dışarıya da açık olarak yapabiliyoruz. Kooperatif içinde düzenle, düzenlediğimiz çalışmalar... ...çalıştaylar için yine karar mekanizmalarını etkileyecek farklı süreçler olabilir. Yeni bir e, ürün üretici çalıştayı yaptık örneğin. Bu ürün üretici çalıştayında diğer e, gıda tüketim kooperatifleri ve gıda topluklarında dahil eden bir e, zemin hazırladık. Bu zeminde yine e, ortak e, meselelerimizden biri olan lojistik sorununu tartıştık. Hı hı. E, çünkü... Tüm yine gıda topluluklarının aslında hedefi bu e, toplulukların daha fazla büyümesi ve e, üreticileri e, etkileyen e, daha etkin e, süreçler yaratabilmemiz e, burada da e, hep birlikte ortak lojistik sürecine belki ortak alım yaparak e, ya da üreticiye işte o topluluk destekli tarım e, ağı denen e, üretici alım garantisi verebileceğimiz yapılar oluşturabilmek burada tabi yapılacak çok iş var aslında o tarafta böyle farklı Hı -hı. bir yapı var. E, gıda toplulukları e, nezdinde söyleyebilirim. E, dışarıya yönelik etkinliklerde bu e... Bunun dışında hem sadece şöyle özetleyebilirim belki. Kooperatif içi düzenlediğimiz etkinlikler, ikincisi gıda toplulukları ekseninde ortak düzenlediklerimiz, üçüncüsü de belki dışarıya yönelik Hı -hı. tamamen herkese açık düzenlediğimiz etkinlikler. Bunlar arasında yeni işte düşündüğümüz film gösterimleri olabilir. E, ortak yine çalıştaylar düzenleyebiliyoruz. Gıda e, egemenliğinin temeli alarak işte şeker e, meselesi bunun bir, bunun bir diğer örneği. Hı hı. Gıdayı etkileyen tüm süreçler hakkında gündemde hangi konu varsa onun üzerinden uzmanları da çağırarak bir çalıştay organize edebiliriz. Hı hı. Bu da belki açık bir çağrı olabilir herkese. Gıdayı temeli zaten gıda herkesin konusu aslında. Herkesin temel meselesi. Bu alanda çalışmak isteyen şirket egemenliğinin dışında yeni bir gıda egemenliği sürecinde bir... Payda da buluşmak isteyen, bir aktif harekete dahil olmak isteyen herkesi e, burada gönüllü olmaya çağırabiliriz diye düşünüyorum. E, bütün düzenli, düzenlediğimiz etkinlikler de sınırlı değil aslında. Yani onlar yeni dahil olan kişilerle de oluşturulabilir. E, bu yüzden bir şey yapmak isteyen herkese de açık e, diyebilirim. Çok güzel. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da nasıl da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadıköy Gıda Kooperatifi Gönüllüsü Nevra Arslan Türk ile Kadıköy Gıda Kooperatifi'nin yaptıklarını konuşuyoruz. Hikayesini anlatıyor bize Nevra. Nevra yatay bir yapılanma var kooperatifte ve bu yatay yapılanma bizim çok e, alışkın olmadığımız bir şey. Hani dış dünyada kurumsal şeyde yatay değil dikey bir hiyerarşi var. Eminim o hiyerarşiden gelen bir sürü de gönüllü Var. Ee, bununla ilgili, bu yatay yapılanma ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor mu kooperatifin içinde? Evet. Maalesef tabii ki <gülüyor> ee, bahsettiğiniz gibi gönüllerimizin çoğu aslında iş dünyasında ya da e, akademik yaşamdan gelen insanlar. Ee, bu olmasa dahi hepimiz gündelik hayatta fazlasıyla bu hiyerarşik düzenin zaten e, özneleriyiz hı hı. E, diye söyleyebilirim. E, bu e, kolektif temelli yatayı hiyerarşi deneyimini bence birçoğumuz e, ben dahil olmak üzere ilk kez yaşıyoruz. Bu yeni bir e, konuşma eylemi, tartışma eylemi de aslında ve alışık olduğumuz e, düzenin dışında olan bir yapı. E, ve bu tabii ki herkesi e, ...farklı dönemlerde zorlayabiliyor. Hı hı. Çünkü burada çok... ...bence artı kazandırabilecek şeylerden biri... ...sonuç odaklı olmak olabilir. Neden burada olduğumuz üzerine... ...sorular olabilir. Bazen tabii... ...işte o genel gündelik hayatta olan... ...egoların devreye girmesi... ...herkesin işte... ...fikir ortaya koyduğunda o fikirlerin çatışması... ...ama burada yine... E, ...çözüm odaklı ve sonuç odaklı... ...baktığımızda kooperatifin yararına olan... ...bir kararın çıkması... ...bu süreçler uzun olabiliyor... ...bazen insanlar iyi niyetli... ...herkes iyi niyetli dahi olsa... E, ...burada e, yaşanan tartışmaları... ...yine önlemiyor... ...ve e, bu e, alışık olmadığımız bir... E, ...mekanizmada olduğu için... E, ...hepimiz bunu yeni e, bir Hı -hı. şekilde... ...deneyimleyebiliyoruz... ...bu yüzden... E, yani, Sıkıntı evet, sıkıntılar tabii ki oluyor ee, bizim ama yine bu konsensusta söylediğimiz bir şey var eğer e, bir karar çıkmazsa e, yol verme diye bir e, tabirimiz var e, eğer tartışılan konularda e, diyelim benim fikrim e, ben çok fikrimin doğru olduğunu düşünüyorum ama diğer insanlar e, ve çoğunluk ...bunun yanlış olduğunu düşünüyor... ...bir süre sonra tartışmalar uzadıktan sonra... ...ben artık diyebiliyorum ki... ...ben fikrime yol veriyorum... Hmm. ...devam edemeye yani hmm. konsensusunda bir... Ha, e, çok güzel evet, bir ilkeymiş bu. Evet bir paydası var ilk duyduğumda... Ben de, ...benim de çok hoşuma <gülüyor> gitmişti... E, ...ve sonrasında yine eğer bu konuda ben çok daha eminsem doğru olunda vesaire. Bu bir çalıştay düzen, bir e, çalıştaydı tartışılmak üzere açık kalan bir konu olabiliyor. Hı hı. E, bu e, tartıştığımız konu. ve bütün gün de bu konuyu tartışıp tekrar bir karara bağlamaya çalışabiliyoruz ama tabii bu alışık olduğumuz işte süreçlerin hemen karar alalım, başka Yok, bir konuya uzun. geçelim gibi değil. Evet, uzun Bunlar sürüyor. çok uzun süreçler bazı konularda. Bazen çok basit gördüğünüz bir konu, bir ürün alımı bile çok uzun bir e, döneme yayılabiliyor. biliyor evet. e, bu da ama hem ee, ...artıları olan bir şey... ...yeni bir şey denediğimiz için de... ...çünkü e, yatay-hiyerarşinin... ...çok önemli olduğunu düşünüyorum ben... ...böyle özellikle gönüllülük ekseninde... ...çalışan kolektif bir yapıda... Ee, ...ama zorlukları da tabii ki var... var hatta bir yine çalışma düzenlemeyi düşündük. Şu an henüz bir araştırma ekseninde çalışıyoruz. Dünyada konsensusla karar alanlar kimler ve bundan biz ne çıkarabiliriz? <gülüyor> ne durumdalar? <diye>. Ne durumdalar? <gülüyor> bize nasıl faydası olabilir? Hem konsensusuna evet. birkaç kitap aldım ben de. Bunun üzerine bir küçük çalışmada yürütüyoruz. Güzel. Ee, peki ürünlerde sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani çünkü şundan dolayı soruyorum. Şimdi her Tüketici e, aynı bilinçte değil. Evet temiz gıdaya ulaşmak istiyoruz ama aldığımız kabakların da hepsinin aynı boyda olmasını Hı -hı. istiyoruz. E, ya da işte taşlı mercimek ve pirinç istemiyoruz. Şimdi ürünlerde mutlaka hani Hı -hı. bizim o fabrikasyon üretiminden e, değişik ürünler var o e, kooperatif dükkanında. Hı -hı. Fakat tüketicide de bir sıkıntı oluyor. Onun için ürünlerde sıkıntı oluyor mu ve tüketiciyi bununla ilgili nasıl ikna ediyorsunuz? Ürünlerde de zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz tabii. Örneğin şeyden de bahsetmemiştim. Biz gönüllülük temelli zaten çalışıyoruz. Ve tüm üreticiler de hepimize dağılmış durumda. Hı -hı. Örneğin zeytin üreticileri ben de. Hı -hı. Kendi üreticim hakkında örnek verebilirim. En son, <gülüyor> en son zeytin siparişinde zeytinler tabii kargoyla geldiği için tüm zeytinler akmıştı. Hı -hı. Mesela suları aktı yeşil zeytinlerin çoğunun. Sonrasında biz o su takviyesini işte biz de yavaş yavaş zeytin e, hazırlama uzmanı olma yolunda ilerlemeye başladık. Zeytinlerin sularını biz hazırladık. İşte bir litre suya e, kaya tuzu şu evet. kadar koyacaksın. Başka tuz bu kadar koyacaksın. E, onlara takviye yaptık. Bu tabii e, bazı noktalarda diyebilirsiniz riskli bir işlemde olabilir. Burada işte zeytin tuttu tutmadı. Niye tutmadı o fark nedir? Hı hı. Burada tabii farklı bir süreç var. E, ama tüm bu süreçte önemli olan biraz bir e, üreticiydi desteklememiz bizim. Biz üreticiye işte telefon açıp ama yani sen böyle yollayamazsın, böyle olmaz deyip bir baskı kurmak yerine neden böyle oldu? Yine o yatay hiyerarşi üretici ve tüketiciler arasında da var. Bizim e, kooperatif ilkelerimizden birisi üretici ve tüketici arasındaki karşılıklı inisiyatif. Bu inisiyatif doğrultusunda e, birlikte hareket almak önemli. Yani üretici hata yapmış olabilir. İşte bir kere de e, taşlı mercimekler çok fazla içinde taş vardı. Hı hı. E, burada yine e, üretici siz e, üst, yani bir baskı kurma şeklinde değil yine. Neden böyle? Uzlaşma. Evet uzlaşma yaratmaya çalışıp bir sıkıntı varsa kooperatifte biz halletmeye çalışıyoruz. O ürünleri tekrar geri yollamak yerine. Hı hı. Çünkü buna ...hepsi de bir maliyet. Evet. Ee, burada tabii yine gelen e, kooperatif dükkanından alışveriş yapmaya gelen insanları da bu bilgilendirmeyi yapmaya çalışıyoruz çoğunlukla. İşte mercimekler böyle. Dikkat edin alırken ayıklamanız gerekiyor. E, bu mercimekleri almak isterseniz kooperatifte gönüllü olan biri bu hatırlatmayı yap yapıyor. Evet. E, öyle bir e, he, hep birlikte karşılıklı bu e, anlayışı bekliyoruz aslında. Evet Nevra'cığım programımızın sonuna geldik biliyor musun? <gülüyor> Sen Bilmiyorum. çok güzel anlatıyorsun. Ben de çok güzel dinliyorum ama maalesef sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ederim programa konuk olduğun için. Kadıköy Gıda Kooperatifine... Biz... Kooperatifini de bize güzel güzel anlattığın için ee, Kadıköy'de harika bir dükkanınız var. İnsanlar gitsinler oradan alışveriş yapsınlar. Aynı zamanda Kadıköy Gıda Kooperatifinin Instagram sayfasından da sizi takip edip bütün etkinliklerinizden haberdar olabilirler. Aynen öyle. Kooperatif bu arada dükkandan alışveriş yapmak isteyenler için hafta hı hı. içi 19 ve 21 arasında açık. Hafta sonu da 10 ve 6 arasında açık. Bazı durumlarda e, kapalı olabiliyoruz. Kapalı olma nedenimizde gönüllü bulamamız bulamadığımız hmm. için ee, insanlar sosyal medyadan bize paylaştığı bu evet. neden? lütfen köy gıda <gülüyor> kooperatifi'ne gönüllü <gülüyor> Gülüyor> olun. Ve de son çağrımız bu olabilir. Sizin evet. programımızda çok e, seviyorum ben zaten izliyordum konuk olmakta çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından herkese sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan <gülüyor> Hasada Ekolojik Yaşam.